Macide ile Ömer'in hayatı birkaç gün daha bir fevkaladelik göstermeden geçti. Ömer, son günlerin buhranından kendini toplamak ister gibi bir sükut ve dalgınlık içindeydi. Onun hallerindeki anlaşılmaz tarafları, garip, hiddet ve hüzün nöbetlerini mazur görmek ve aslında fevkalade iyi bir insan olduğuna şüphe etmediği delikanlıya herhangi bir şekilde faydalı olmak isteyen Macide, bütün zekası ve dikkatiyle onu avutmaya, Sıkıntılı hayatlarını kocasına biraz ümit dolu göstermek için çareler aramaya çalışıyordu. Fakat hiç beklemediği bir hadise kafasını ve ruhunu alt üst etti ve gözlerini bir müddet için Ömerden ayırmasına sebep oldu. Bir akşamüstü Ömer eve erken dönmüştü. Yüzü gülüyor ve gözleri verilecek iyi bir haberi olan bir insan gibi parlıyordu. Macide onun bu halinden bir takım büyük müjdeler sezmek istedi. Hatta Ömer. ''Bu akşam yemek yiyelim. Arkadaşlarla hep beraber saza gideceğiz.'' Davet ettiler. Dediği zaman biraz da sükutu hayale uğradı. Bunu saklamayarak ''Ben daha başka, daha sevinçli bir haberin var sanmıştım.'' dedi. Ömer bu söze içerledi. Fakat sonra karısının haklı olduğunu düşünerek güldü. <gülüyor> ''Daha ne olacak? Sen galiba benim müdürlüğe terfimi bekliyordun.'' <gülüyor> ''Hayır.'' Bilmem. Kimlerle gidiyoruz? Oldukça kalabalık. Beni şu geçenlerde gördüğün Profesör Hikmet davet etti. Bu akşam saza gideceğiz. Sen de gel, dedi. Ben param olmadığını söyledim. Hemen azarladı. Bak ettiği lafa. Hanımefendiyle beraber misafirmişsiniz, dedi. Ben bu heriften hoşlanmam ama iyi bir insan olduğu da inkar edilemez. Hadi, hazırlan. Macide bavulunda getirip şimdi aynalı dolaba sırayla astığı üç kat elbisesinden birini vişne çürüğü renginde ve yakası kadife parçalarıyla süslü bir yünlü elbiseyi giymeye karar verdi. Yaz ortasında yünlü giymek biraz garip olacaktı fakat Balıkesir'den buraya geldiği zaman kış başlangıcıydı ve yalnız bu mevsim için elbise diktirmiş ve satın almış yazlık elbise parası istemeye vakit kalmadan malum vakalar birbirini kovalamıştı içini çekerek bu kadifeli entariyi giydikten sonra bir iskemleye oturdu. Bacak bacak üstüne attı ve fevkalade bir itina ile çoraplarını dikti. Bunları giyerken topuklarını aşağı çekti ve böylece dikişli yerlerin iskarpinden dışarıda kalmamasını temine çalıştı. Saçlarını ıslatmadan taradı. Mevcut bir tek şapkasını eline alıp garip garip seyrettikten sonra başı açık gitmeye karar verdi. Beraberce çıktılar. Ortalık yeni kararmıştı. Vaktin henüz erken olduğunu düşünerek biraz caddelerde dolaşmaya karar verdiler. Kalabalık caddeden ayrılıp biraz daha geniş, biraz daha ağaçtı ve biraz daha tenha yerlere gelince yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağında da güzellikler bulunabileceğini fark ettiler. Ömer mırıldandı. Niçin sık sık çıkıp gezmiyoruz? Ben postane desen, madamın yemek kokulu pansiyonunda tıkılıp kalmaktan çürüyeceğiz. Her akşam biraz dolaşmalı. Macide cevap vermedi. Ömer'in yüzünü yandan seyretmeye dalmıştı. Onu iki ay kadar evvel gördüğü ilk günden bu ana kadar başından geçenleri süratle bir daha yaşamak istiyordu. Yanında yürüyen ve bir zamanlar kendisini sarhoş eden sesiyle konuşmaya başlayan bu delikanlıya ne kadar bağlı olduğunu hissetti. Saçları gene alnına dökülmüştü. Gözlükleri gene kirli ve konuşan dudakları gene güzel, çok güzeldi. Her şeye... Bu, beraber geçen, kısacık hayatın öğrettiği bütün güçlüklere rağmen onu adam akıllı seviyordu. Herhangi bir sebebin kendini ondan ayırabileceğini tasavvur etmek bile elinde değildi. Kendi kendine. ''Bu çocuğun tahammül edilmeyecek hiçbir fenalığı olamaz. Ben onun her yaptığını hoş görebilirim.'' diyordu. Tekrar sükuta dalmış olan Ömer'in kolunu sıktı. Göz göze bakıştılar. Heyecan ve istekten genç kızım dudakları titriyordu. Ömer hiçbir şeyin farkına varmayarak, "E, ee, epey dolaştık, artık gidelim.'' dedi. Taksim'le Harbi arasında sıra sıra dizilen sazlı bahçelerden birine girdiler. Uzun ve kumlu bir yolu geçtikten sonra kulaklarına hafif bir vızıltı ve sonra ince bir kadın sesi geldi. Ortalığı papatya tarlası gibi kaplayan beyaz örtülü teneke masaların etrafı irili ufaklı, kadınla erkekli bir insan kalabalığıyla dolmuştu. Geniş kenarlı şapkalarını beyaz eldivenli elleriyle düzeltmeye ve etrafı gözden geçirmeye çalışan şişman ve yaşlı kadınların yanında 13-14 yaşlarında mahcup fakat bazı hallerinden hayatı hatta annelerinden ve babalarından iyi bildikleri anlaşılan genç kızlar oturuyorlar ve icabına göre çocukça, icabına göre hanımca cilveler yapacak kadar hünerli olduklarını ispata çalışıyorlardı. Daha ufak yaştaki oğlan çocukları can sıkıntısından ve arsızlıktan ya annelerine ya ablalarına musallat oluyorlardı. Erkeklerse saz dinlemeye asla vakit bulamayarak veya buna lüzum görmeyerek habire garsonu çağırıyorlar, boyunlarını uzatıp etrafı araştırıyorlar, elleriyle meçhul istikametlere işaret ediyorlar, ara sıra herhalde yorgunluk fasılalarında önlerindeki hesap pusulasını dikkatle ve bir daha gözden geçiriyorlar, Ani bir şüpheyle sofra halkına ''Baksanıza biz kaç porsiyon kaşar getirtmiştik?'' diye soruyorlar ve cevap beklemeden tekrar hesap pusulasına veya garson tarihine dönüyorlardı. Bekarlardan ibaret bazı masalarda vaziyet daha başkaydı. Kafayı çeken herkes şahsına dair bir laf açmış, alabildiğince anlatıyor, falan hanende ile geçirdiği maceraya, arkadaş canlısı olduğuna, veya filan hergeleye neden kızdığına dair kitap dolusu tafsilat veriyordu. Vakit henüz pek geç olmadığı için ekseriyet gevezelik edenlerdeydi ve ağır ağır kafa sallayarak arkadaşını dinler gözüken ileri merhalede sarhoşlara pek tesadüf edilmiyordu. Buraya saz dinlemek için gelmiş hissini verenler, çalgıç çalanların hemen burnunun dibindeki birkaç masayı işgal eden yaşlı cazatlardı. Beyaz saçlarını ihtimamla taramış olan, ve kibar kibar içen bu efendi kılıklı adamlar bazı şarkılar çalındığı ve söylendiği sırada gözlerini kapayarak hatıraların denizine dalıyorlar ve her şarkıdan sonra ihtiyarlıktan üst kısımlarını lekeler ve çiller saran elleriyle uzun uzun alkışlıyorlardı. Macideyle ile Ömer bulundukları yerden etrafa bakınarak kendilerini davet edenlerin masasını aradılar. Hiçbir tanıdık çehre görünmüyordu. Birkaç adım ilerlediler. Sıkışık masaların ve iskemlelerin arasından geçerken garsonlar onları mevcut olmayan masalara iş olsun diye davet ediyorlar ve derhal ortadan sıvışıp gidiyorlardı. Ömer Macide'ye ''Galiba henüz gelmemişler.'' dedi. Karısı ''Bu bahçe olduğunu iyi biliyor musun?'' diye sordu. ''Herhalde. Aklımda böyle kalmış.'' Bu sırada uzakta sazın hemen önünde oturan kalabalık bir gruptan birisi kalkarak, Onlara elini sallamaya başladı. Ömer derhal Macide'yi dürttü. E, buradalar galiba. E, bizim şair Emin Kamil işaret ediyor. Hadi oraya doğru bir hamle edelim. Karı koca yaklaştıkları sırada onları çağıran grupta bir hareket oldu. Dört beş masanın yan yana getirilmesinden hasıl olan uzun sofrada iki kişilik bir yer açıldı. Macide oradakilere teker teker takdim edildi. Garsonlara yeni kadeh, çatal vesaire ısmarlandı. Ömer, kendisine gösterilen bu ikramı hayret ediyordu. Teşekkür eden gözlerle etrafına bakındı. Hep uzaktan yakından tanıdığı kimselerdi. Yalnız Profesör Hikmet'in yanında oturan iri yarı, ablak yüzlü, lacivert elbiseli ve elmas kravatı iğneli zatı hiç görmemişti. Hekimhane konuşması ve saçları dökülmüş başını ara sıra sol eliyle sıvazlaması mühim adam olduğunu gösteriyordu. Ömer sağ tarafında oturan Muharrir İsmet Şerif'e ''Kim bu zat?'' diye sordu. Bir şeye canı sıkılmış görünen ve mütemadiyen önüne bakıp rakı içen İsmet Şerif ''Tanımıyor musun?'' ''Muharrir Hüseyin Bey'' dedi ve başını çevirdi. Ömer, Muharrir Hüseyin Bey diye birini hatırlayamadı. Solunda ve macidenin ötesinde oturan Profesör Hikmet'e döndü. ''Kim bu adam yahu?'' Profesör Hikmet yanındaki mühim zata duyurmak istemeyerek Demin tanıştırdık ya, dedi. Sonra daha yüksek sesle tafsilat verdi. Ömer biraz düşündü. Bu Hüseyin imzasını bazı gazetelerde ağırbaşlı edebiyat tenkitlerinin ve estetik makalelerin altında gördüğü aklına geldi. Fakat asıl şöhreti, daha doğrusu kudreti, muharrirliğinde değil, işgal ettiği mühim mevkideydi. Bütün konuşmalarında ve hareketlerinde büyükçe bir memur olmanın verdiği salahiyet ve hürriyet kendini gösteriyordu. Her sözünü karşısındakilere silahtan tecrit eden bir gülümsemeyle bitiriyor ve kendisine yapılan itirazları dinlememek suretiyle reddediyor ve çürütüyordu. Etrafındakilerin haline bakılacak olursa bu akşam sofranın ağası oydu. Garsonlara sert emirler veriyor, sazın ön tarafında oturan bir kemancı ile bir hanendenin selamını umursamaz bir baş işaretiyle iade ediyor ve yanındakilere ikide bir de ''Ne duruyorsunuz canım?'' ''İtsenize!'' diye ikramda bulunuyordu. Sofrada konuşanlar grup grup olmuşlardı. Herkes yanındakine bir şey fısıldıyor ve kıkır kıkır gülüyordu. Profesör Hikmet Macide'ye bir takım ciddi meselelerden bahsediyor. ''Nerede okudunuz?'' ''Pederiniz necidir?'' ''İstanbul'u nasıl buluyorsunuz?'' gibi ağır başlı sualler soruyordu. Ömer ''laf olsun'' diye İsmet Şerif'e döndü. ''Bu akşamki davet nereden çıktı?'' Öteki aynı canı sıkılmış tavrıyla cevap verdi. Hüseyin Bey edebiyatçıları davet etti. Malum ya, iki seneden beri şurada burada neşrettiği makalelerini bugünlerde kitap halinde topladı. Kalem sahiplerine hoş görünüp iyi tenkitler yazdıracak. Bunun illeti de bu. Aldığı yüzlerce lirayı adam gibi yemez de edebi şöhret uğrunda harcar. Macide, Profesör Hikmet'in sözlerine birer kelimelik nazik cevaplar verirken, bir yandan da etrafını gözden geçiriyor ve ara sıra saza bakıyordu. Orada iki sıra halinde dizilmiş duran birkaç esmer çalgıcı ile birkaç boyalı hanım hiç durmadan bağırışıyorlardı. Görünüşe nazaran, bahçenin asıl yıldızı olan ve ismi elektrikli ilanlarda kapının üzerinde parlayan meşhur ses kraliçesi Leyla'nın gelmesine henüz vakit vardı. Onun şarkılarından evvel ve sonra geçen zamanı doldurmak için yapılan fasıllar, Çalanları ve söyleyenleri hatta dinleyenler kadar bile alakadar etmiyordu. Hanendeler birbirleriyle şakalaşıp gülüşüyorlar, kemana yayını çekerken seyircilerden birini selamlıyor, kanuni bir elini yeleğinin cebine sokup ufak paralarını karıştırıyordu. Bir aralık saz durdu. Şarkı söyleyen kadınlar kırmızı, yeşil, kanarya sarısı tuvaletlerini sürüyerek kenardaki tahta merdivenden indiler ve büfede kayboldular. Diğer sazendeler de aletlerini kutularına, torbalarına yerleştirip çekildiler. Herhalde fasıl arası olacaktı. Lakayet gözlerle onları seyreden Macide birdenbire sapsarı kesildi. Kendini tutamayarak Ömer'in eline yapıştı. Düşüncelerine dalmış olan Ömer sıçrayarak sordu. ''Ne var? Ne oldun? Üşüyor musun?'' Macide kendini toplamaya çalışarak ''Galiba'' dedi. ''Hava biraz serin. Daha ne kadar kalacağız?'' ''Dur bakalım. Daha Leyla'yı dinleyeceğiz.'' Sonra Macide'nin ellerini ovuşturarak... ''Sakın canın sıkılmasın. Sen herhalde Alaturka'dan hoşlanmazsın ama bu kadın güzel halk havaları söyler. Bunların da kendine göre güzel tarafları var.'' Macide gözlerini muayyen bir noktadan ayırmayarak mırıldandı. ''Yok yok.'' Ben halk havalarından hatta Alaturka'dan çok hoşlanırım. Sas heyetinin biraz evvel boşalttığı sahnede bir tek kişi kalmıştı. En geride ve arkası halka dönük olarak piyano çaldığı için kimsenin fark etmediği, uzun boylu, siyah elbiseli ve zayıf bir genç notaları toplayıp bir kenara bıraktıktan sonra aşağı inmiş, muharirlerin sofrasına doğru gelmeye başlamıştı. Ömer, karısının ellerini bırakarak o tarafa seslendi. Bedri, Bedri, bu tarafa. Siyah elbiseli genç Ömer'in bulunduğu yere baktı ve bir an durakladı. Macide de gözlerini o tarafa dikmişti. Yüreği adam akıllı çarpıyordu. Gözlerinde bir bulanıklık, başında bir uğultu vardı. Ömer'in koluna sımsıkı yapıştı fakat birdenbire kendini silkerek gözlerini açtı. Ne münasebet, bunda heyecana düşecek ne vardı, neden korkuyordu? Hiç. Ömer'den saklanması icap edecek bir şey mi vardı? Hayır. Karşı karşıya gelince yüzlerini kızartacak bir vaka mı geçmişti? Asla. O halde bu telaşa hiç lüzum yoktu. Bedri uzun boyu, bir hayli zayıflamış olmasına rağmen hala gülümseyen ablak yüzü, biraz mahcup tavrıyla sofradakilere teker teker selam vererek yaklaştı. Ömer'in elini hararetle sıktı. Sonra Macide'yi hayretle süzerek, ''Siz burada mısınız?'' dedi ve ona da elini uzattı. Macide Bedri'nin gözlerinin içine baktı ve ''Evet'' dedi. Ömer sordu. ''Karımı tanıyor musun?'' ''Nereden?'' ''Konservatuardan mı?'' ''Sen oraya da mı gidiyorsun?'' Bedri sükunetle ''Hayır, oradan değil, Balıkesir'de talebemdi, şu kadarcıktı.'' ve eliyle 10-12 yaşında bir çocuk boyu gösterdi. Macide hafif bir gülümsemeyle itiraz etti. <gülüyor> Yok, o kadar da değil. 16 yaşındaydım. Daha aradan iki sene bile geçmedi. Ömer Bedri'yi ceketinin eteğinden çekerek otursana dedi. Nasılsın? Annen nasıl? Ablan iyice mi? Hep bildiğin gibi. Bir müddet tereddüt ettikten sonra yan gözle Macide'ye bakarak sordu. Ne zaman evlendiniz? Ömer düşündü. Sonra. E, ''İki ay kadar oldu galiba. Öyle değil mi Macide?'' dedi. Bedri'nin biraz durgunlaştığı, her zaman gülümseyen yüzüne çocukça bir hüzün çöktüğü Macide'nin gözünden kaçmadı. Uzun zamandan beri aklına getirmediği bu delikanlıya karşı derin bir merhamet ve alaka duydu. Ve onu zannettiği gibi tamamen unutmamış olduğunu biraz da hayretle anladı. Bu sırada Bedri Ömer'in suallerinden kurtularak Macide'ye döndü. ''Geçenlerde balık esire uğramıştım. Mektebi de dolaştım. Bizim müzik odasına girince siz gözümün önüne geldiniz. <gülüyor> Hocalık garip şey. İnsan ne kadar bu meslekten kaçmak isterse istesin, ayrıldıktan sonra talebelerine ait hatıraların tesirinden kendini kurtaramıyor. Adeta gözlerim yaşardı. ''Nasıl? Piyanoya çalışıyor musunuz?'' Ee, ''Evet, biraz. Burada konservatuara gidiyorum.'' Siz artık hoca değil misiniz? Bedri, ablası hasta olduğu için İstanbul'dan ayrılamadığını, bu yüzden kendisini meslekten çıkardıklarını anlattı. Şimdi geceleri bu bahçede piyano çalmak ve gündüzleri de tek tük hususi ders vermek suretiyle geçiniyordu. Çalışacak vakit bulamıyorum. Hele burada çalışmak, intihar etmekten farklı bir şey değil. Muharrir İsmet Şerif bu nevi münakaşalarda sükut etmeyi şanına yediremediği için, Derhal düşünceli tavrını bir yana atıp söze karıştı. Sizde de mi bu manasız Alaturka düşmanlığı, doğduğumuz andan beri kulaklarımızı dolduran, ilk ses ahengi olarak kafamızda yer eden, bir hususiyeti ve bir klasiği olduğundan şüphe bulunmayan bu yerli müzik, bu öz malımız, sizde de mi küçümsemeye layık görünüyor? Bu müziği yakından, ruhundan kavramayan bir insanın, ''Ne kadar büyük bir istidatı, ne kadar müthiş bir bilgisi olursa olsun, kuvvetli, yerli ve sizin istediğiniz gibi modern bir müzik yaratmasına ihtimal var mıdır? Her yazımda bunları...'' Bedri daha fazla tahammül edemeyerek tatlı bir gülümseme ile karşısındakinin sözünü kesti. ''Büyük üstadım'' dedi. ''Hafızanız pek zayıf galiba. Daha geçen gün bu mesele hakkında konuşmuştuk ve bu söylediklerinizi size ben anlatmıştım.'' Şimdi aynı şeylerin bana karşı müdafası lüzumsuz değil mi? Bu mevzuyu tazelemeyelim. Ben hiçbir müziğin içerisinde güzel, kuvvetli, heyecanlı taraflar bulunan hiçbir sanat şubesinin şekil mülahazaları yüzünden düşmanı olamam. Sanat bir ifadedir. Her devir, her medeniyet başka türlü duyar. Ve pek tabii olarak da başka türlü ifade eder. Bence en iptidai zenci müziği bile sanat eseridir kaldı ki bizim Alaturka dediğimiz şeklin bir tekamül seyri fevkalade incelmiş ve mükemmelleşmiş tarafları vardır. O ruhu ve o medeniyeti bırakırken onun ifade şeklini muhafaza edecek değiliz. Lakin topyekün inkar da ancak barbarların kârıdır. Benim nefretim buralarda çalınan şeylere. Bunlar Alaturka değil. Bunlar alafranga da değil. Her şeyden evvel müzik değil. Şark ve garp müziğini birbirinden ayırmaya çalışmadan evvel her iki nevin iyisini kötüsünden ayırmaya çalışmalıyız. Otuz kırk seneden beri bu memlekette yarım sayfalık bile güzel beste yazılmamıştır. Buralarda çalınanlar bayağılığın, güçsüzlüğün ifadesidir. İsmet Şerif karşısındakini bir kabahat esnasında yakalamış gibi hararetlendi. Ne demek? Mesela Leyla'nın okuduğu halk havalarını da beğenmiyor musunuz? beğenmiyorum. Bu havalar yerindeyken güzel. Fakat piyasa ağzı şarkı söylemeye alışanların gırtlağından bütün iptidayı ve has güzelliklerini kaybederek fırlıyor. Size onları sevdiren bu suikaste rağmen muhafaza edebildikleri özlü taraflarıdır. Sonra şunu da ilave edeyim. Bunlar hiçbir zaman mükemmel sanat eserleri değildir. Bunlar ancak sanatkar malzemesidir. İki telle çalmak Halk havalarını olduğu gibi alıp piyano ve klarnet refakatinde söylemek cinayettir. Sas tekrar yerine geçmişti. Bahçeyi dolduranlarda görülen bir kıpırdama ses kraliçesinin geldiğini anlatıyordu. Bedri yerinden fırladı. ''Başka zaman konuşuruz.'' dedi. Sonra Macide'ye döndü. ''Kusura bakmayın. Hassas tarafıma dokundular. alasmarladık. Ömer onun elini bırakmadan ''Bize gelsene.'' dedi. Aynı yerde benim eski pansiyonda oturuyoruz. Bedri, peki peki, muhakkak gelirim diye ayrıldı. Süratli adımlarla karşıdaki kerevete giderek piyanosunun başına geçti. Biraz sonra da uzun boyu pembe renkte tuvaletiyle hanende Leyla göründü. Ağar ağar etrafına tebessümler saçarak masaların arasından geçiyor ve en aşağı yarım kilo altın bilezik taşıyan sol eliyle Boyalı ve kıvrıltılmış saçlarını düzeltiyordu. Tahta basamakları çıkarken bütün bahçede müthiş bir alkış koptu. Leyla gayet kibar reveranslarla hayranlarını selamladı. Arkasından gelen garsondan inci işlemeli pembe çantasını aldı ve omuzlarındaki ince tülpelerini ona verdi. Başıyla saza kısa bir işaret yaptıktan sonra ellerini memelerinin biraz altında kavuşturarak yanık ve güzel bir halk şarkısına başladı. Sesi gayet gürdü ve hiç de fena söylemiyordu. Bahçedeki ağaçların yapraklarını titreterek etrafa ta uzaklardaki denize kadar yayılıyormuş zannedilen bu Orta Anadolu havasının birçok sert ve haşın yerlerini piyasa şarkıları tarzında yumuşatmasına, ona aslında mevcut olmayan beylik nameler ilave etmesine rağmen sesinin tatlılığı ve söyleyiş tarzında garip bir hüzün ve teslimiyet bulunması, dinleyenler üzerinde çok kuvvetli bir tesir yapmasına sebep oluyordu. Herkes belki şarkının, belki de umumi alakanın tesiriyle susuyor ve dinliyordu. Oturdukları iskemlelerde uyuklayan küçük çocuklar gözlerini açarak şaşkın şaşkın bakınıyorlardı. Leyla birkaç parça daha söyledi. Alkışın tesiriyle bazı havaları tekrara mecbur oldu. Nihayet, ''Yaşa, bravo'' sesleri arasında sahneden çekildi. Orada hürmetle bekleyen garsondan pelerinini alıp, çantasını gene ona teslim ederek büfeye doğru yürüdü. Edebiyat masasını bir sessizlik sarmıştı. Hüseyin Bey ikramını kesmiş, bedava rakıyı fazlaca kaçıran davetliler tefekküre dalmıştı. Ömer, laf olsun diye yanındaki İsmet Şerif'e sordu. ''Yahu, sende bu akşam bir durgunluk var. Ne oldu?'' Muharrir, omuzlarını silmekle iktifa etti. Karşılarında oturan şair Emin Kamil, ''Ne diye durup durup adamcağızın damarına basıyorsun? Bugünler de dertli işte.'' dedi. İsmet Şerif sarhoş gözlerini müthiş bir kinle doldurarak arkadaşına baktı. ''Kapar mısın çeneni?'' Emin Kamil güldü. Bütün masa halkı canlanmıştı. Herkes heyecanlı bir hadise çıkmasını bekliyormuş gibiydi. Ömer, solundaki Profesör Hikmet'e yavaşça sordu. Ben epey zamandır gazete okumuyorum. Aralarında bir münakaşa falan mı geçti? Profesör Hikmet, Ehemmiyetli bir şey değil, demek isteyen bir el hareketi yaptıktan sonra aynı sesle cevap verdi. Emin Kamil'in bu işte bir alakası yok. Sadece oğlanı kızdırıyor. Sonra İsmet Şerif'in iş olsun diye meşhur romancılardan birine çattığını, aralarında müthiş bir sövüşme başladığını... Nihayet bu romancının bir takım yazılar neşrederek İsmet Şerif'in babasının zannedildiği gibi pek kahramanca vefat etmiş olmayıp düşmana teslim olmaya giderken arkadan vurulduğunu iddia ettiğini anlattı. Bundan sonra aradaki edebi münakaşa daha ziyade inkişaf etmiş ve her iki taraf hasmının hususi hayatına dair bütün bildiklerini ve bildiklerinden öğrendiklerini ortaya dökmüş. Birisi, ''Senin baban kahraman değil, haindi.'' Diye şahitli ispatlı iddialarda bulunurken diğeri de ''Senin annenin bir zamanlar filanca ile üç sene, sonra falanca ile beş sene gayrimeşru surette yaşadığı poliste mukayyettir.'' demiş. Böylece her ikisi de birbirlerinin edebiyat ve fikir kıymetlerinin sıfır olduğunu ispata çalışmışlar. Ömer bunları dinledikten sonra ''Peki ama Emin Kamil'e ne oluyor?'' dedi. ''O da kavga kızıştırıyor. Maksat vakit geçirmek.'' Fakat belki fena içerlemiş. Şimdi karşısındakinin kafasına bir sürahi geçirirse enfes olur. Macide Ömer'i dürterek ''Hadi artık kalkalım'' dedi. Ömer karısının yüzüne baktı. ''Ne oldun? Miden mi bulanıyor?'' diye sordu. ''Hayır şey... Galiba biraz...'' Macide bir müddet sonra düşündüğü zaman... Ömer'le aralarındaki münasebetin nasıl süratle değiştiğini bir türlü açık seçik hatırlayamıyordu. Ömer'i seviyordu. Bundan şüphesi yoktu. Hatta belki de bu sevgide vücudunun rolü kafasının rolünden daha büyüktü. Kocasının seyrek tıraş olan yanaklarını okşarken, yahut onun biraz kalınca ve bir çocuk dudağına benzeyen dudaklarını dikkatle seyrederken, derisinde garip ürpermeler duyar ve kollarını utana utana fakat, Kendisinden hiç ummadığı bir hararetle onun boynuna sarardı. Ona bağlılığı yalnız bu sevgiden doğmuyordu. Macide birkaç aylık beraber yaşayışları esnasında Ömer'in ne kadar çok zayıf tarafları bulunduğunu sezmişti. Kocası her şeyden evvel bir anlık arzuların zavallı bir oyuncağıydı. Beraber alışverişe gittikleri zaman bile bu huyu hemen kendini gösterir, Çay fincanı almak için girdikleri bir dükkanda alacalı bulacalı Japon taklidi bir vazo görüp almaya kalkar, Macide ona paraların yetişmeyeceğini, bunun lüzumsuz olduğunu anlatmakta müşkülat çekerdi. Bu gibi hallerden sonra üzerine bir mahsumluk çöküyor ve Macide böyle zamanlarda onu bir çocuk gibi kollarının arasında alıp avutmak istiyordu. Kocasının bu bir anlık arzuları ve onlara mukavemet edemeyişi, daha doğrusu iradesini kullanmayı asla bilememesi, bazen daha can sıkıcı vaziyetler doğuruyordu. Birçok akşamlar eve geç geliyor, ağzının kokusundan sarhoş olduğu anlaşılıyor ve karısının ''Neden geç kaldın?'' sualine ''Ya arkadaşlar ısrar ettiler dayanamadım'' yahut ''Canım istedi dayanamadım'' şeklinde cevaplar veriyordu. Macide onun bu sözlerinin samimi ve doğru olmadığını biliyordu. Ömer'in bütün bu hareketlerini bu bir tek dayanamadım kelimesinde birleştirmek mümkündü. Hatta niçin benimle evlendin dese, gördüm ve dayanamadım cevabını alacağını kati olarak tahmin ediyordu. Fakat bu birçok şeyler karşısında dayanamayan delikanlı, yıkılmadan, perişan olmadan yaşayabilmek için bir insanın yüzde yüz yardımına muhtaçtı. Ve bunu bilmek macideye gurur veriyor, onu Ömer'e daha çok bağlıyordu. Adeta ağır bir mesuliyetin yükünü omuzlarında hissetmekteydi ve bir insanın mevcudiyetinin bu kadar kuvvetle başka bir insana ihtiyaç göstermesi okşayıcı bir şeydi. Ne kadar farkında olmaz görünürsek görünsün, Ömer de kendisinin macideye muhtaç olduğunu hissediyordu. Dairede veya dışarıda bir takım vesilelerle eskisi kadar hür olmadığını, bir yerde ve bir insana bağlı bulunduğunu nefsine itirafa mecbur kalınca macideye karşı müthiş bir hiddet duyuyor fakat pek az zaman sonra sarhoşluktan ayılır gibi kendini toplayarak ''Ben onsuz ne olurum?'' ''Değil birkaç ufak hürriyet, birçok ve hem daha büyük şeyler bile bu yolda feda edilebilir.'' diyordu. Macide'yi hayatında yok farz etmek mümkün değildi. Ondan ayrılmayı düşünmek şöyle dursun, onunla birleşmeden evvel nasıl yaşadığını, gezip dolaştığını bile tasavvur edemiyordu. Bazı arkadaşları onu soğuk bekar şakalarıyla kızdırdıkları ve ehemmiyetli göstermeye çalıştıkları bir takım hürriyetlerle hırsını ayaklandırdıkları zaman, o içinde karısına karşı adam akıllı bir hiddetle evin yolunu tutar, kapıdan içeriye asık bir suratla girer, macidenin selamına ve sözlerine ters cevaplar verir fakat karşısındakinin sarsılmaz sükunetini ve bu sükunetin altında saklı olduğunu açıkça hissettiği hakiki tesir ve telaşı görünce, Derhal değişerek onun ellerine sarılır, yüzünü, kollarını ağlayacak kadar içi titreyerek öper ve ''Bana kızma, benim kusuruma bakma, bana kocan gibi değil çocuğun gibi bak'' diye yalvarırdı. Ömer, insanı istemediği şeyleri yapmaya mecbur eden ve herkeste az çok bulunan bir şeytanın mevcut olduğuna macideyle inandırmıştı. Genç kadın, şimdilik kendinde tezahürlerini görmediği bu acayip mahlukun mahiyetini iyice kavrayamıyor fakat bir gün meydana çıkıp onu da avcuna almasından korkuyordu. Bu sıralarda Bedri onları sık sık ziyarete başlamıştı. İşi olmadığı zamanlar ve ekseriye akşam geliyordu. Ömer'i evde bulursa hep beraber gezmeye çıkıyorlar. Ömer henüz işinden dönmemişse Macide ile karşı karşıya oturup bekliyorlar ve şundan bundan konuşuyorlardı. Ömer karısına Bedri'yi senelerden beri tanıdığını anlatmıştı. Peki arkadaştık.'' diyordu. Fakat belki bir seneden beri görüşmüyorduk. Ben onu hala bir yerlerde muallim sanıyordum. Halbuki başına neler gelmiş. Sonra Bedri'nin evde kalmış hastalıklı ablasından, ihtiyar fakat dinç ve gayretli annesinden bahsediyordu. Macide fazla alaka göstermek istemeden bu tafsilatı dinlerdi. Ömer'in böyle büyük bir sevgi ve hayranlıkla Bedri'nin iyi huylarını, büyük sanatkar olacağını, Arkadaşlığında ne kadar sadık olduğunu anlatması nedense hoşuna gidiyordu. Fakat bir gün Ömer söz arasında ağzından ''Dün Bedri'den iki lira borç aldım.'' diye bir laf kaçırdı. Bu haber Macide'yi şaşırttı ve üzdü. Ömer'in huyunu biliyordu. Sıkışık zamanlarında gidip zavallı Bedri'den para istemesinden korkuyordu. Bedri'nin kendisine acımasını, onu zavallı bulmasını asla istemiyordu. Bazı akşamlar Bedri ile beraber Ömer'i beklerken söz evlenmelerine intikal edince Macide ağzından memnuniyetsizlik ifade edecek bir kelime çıkmamasına dikkat ediyor ve Ömer'i ne kadar sevdiğini ihsas edecek sözler söylüyordu. Hatta belki de Ömer'in ihmali yüzünden bir türlü yürümeyen ve kağıtları askıdan indiği halde muamelesi iki aydır tamamlanmayan nikah işini bile ondan saklamıştı. Bedri onları doğru dürüst, Anne ve babalarından muvafakiyetle evlenmiş biliyordu. Birkaç kere Macide'ye. Ömer'in vaziyeti nasıl? Sıkıntı çekiyor musunuz? Balıkesir'den yardım ediyorlar mı? diye sormuş ve Macide kaçamaklı cevaplar vermişti. Onun bu merakını Macide ve Ömer'e karşı duyduğu samimi alakadan başka bir şeye atfetmek doğru olmazdı. Macide, Bedri'nin kendisi için hissettiği endişeyi anlamakta zorluk çekmiyordu. Birkaç gün uğramayıp tekrar göründüğü zamanlar genç adamın ilk sözü ''Sizi merak ettim. Nasılsınız?'' suali olurdu. Bu merak genç kızın içinde tatlı bir akis yapıyordu. Ömer hiçbir zaman karısını merak ettiğini söylememişti. Ömer çok kereler karısını fark bile etmiyordu. Onun sevgisi bütün hisleri gibi ani ve şiddetliydi. Birdenbire çoşuyor belki dünyada hiçbir insanın muktedir olamayacağı kadar kuvvetle Macide'yi aşk fırtınalarına boğuyor, fakat bu tufandan sonra bazen günlerce sanki evdeki kadın uzak bir akraba yahut ev sahibi madammış gibi lakayit bir hal alarak muhayyilesinin dünyasına çekiliyordu. Macide bu coşkunluk ve aşk anlarının tesiriyle ona ne kadar yakınlaşsa, içinde mevcut olduğunu inkar edemediği bir takım ihtiyaçların, El sürülmeden kaldığını düşünerek bir sızı duymaktan da kendini men edemiyordu. Hislerinde daima ölçülü, en çılgın anlarında bile kendine hakim olmayı bilen, sık sık iradesini kullanmaktan zevk ve gurur duyan bir insandı. Kendinde bulunmayan coşkunluğun, şiddetin, ani ve kuvvetli heyecanların, Ömer'de çok olarak mevcut oluşun ona daha ziyade bağlanmasına sebep oluyor, fakat kendisinde olup da, Ömer'de bulunmayan vasıfların noksanlığını da acı acı hissediyordu. Bir insandan bu kadar çok şey talep etmek belki doğru değildi. Fakat Macide kendisini her an düşünen, sadece aşk ve istek değil, bunlar derecesinde de hürmet telkin eden, sadece bir küçük kardeş, yaramaz bir çocuk değil, aynı zamanda bir abi, bir destek olan bir insanın yakınlığını daima arıyordu. Bedri'nin onları sık sık görmeye geldiği günlerde, ''Macide'nin bu arzuları büsbütün arttı. Bazı hatıralara henüz bağlı bulunduğunu hissettiği eski hocasında bol bol mevcut olan bu vasıfları Ömer'de görmek istiyor, garip bir korkuya ve kıskançlığa benzeyen hislerle kocasına sokuluyor ve onun alakasını çekmeye çalışıyordu. Bedriye hatta biraz kızgın gibiydi. Onun kendisine karşı olan hislerini gayet iyi seziyor, bunlardan dolayı onu kabahatli bulmaya aklına bile getirmiyor.'' Yalnız şimdiye kadar Ömer'de görmemeye çalıştığı kusurların apaçık gözlerinin önüne serilmesinde onun tesiri olduğunu düşündükçe istemeyerek hiddetleniyor ve ruhunda zorla ayakta tuttuğu bir muvazenenin bozulmasından korkuyordu. Bu sıralarda bir hadise her şeyi alt üst etti. Birçok şeyleri geri attı ve birçok şeyleri ileri getirdi. Ömer son zamanlarda gene müthiş bir somurtkanlığa ve tersliğe başlamıştı. Her şeye canı sıkılıyor. Mütemadiyen üzüldüğü yüzünden okunuyordu. Adam akıllı para sıkıntısı içinde olduklarından Macide bu halin sebebini uzun uzun araştırmıyor, sualleriyle Ömer'i daha da şaşırtmaktan çekiniyordu. Fakat ne kadar kendine hakim olsa, her şeyi ne kadar hoş görse, sinirleri bu kadar gergin bulunan bir adamla uzun müddet beraberlik onun üzerinde de sarsıcı tesirler yapmaktan geri kalmıyordu. Bir akşamüstü odasının pencerelerini açmıştı. Sokağın pek temiz olmayan havasını ciğerlerine çekip dışarıdaki muhtelif milletlere mensup çocukların bağırışlarını dinleyerek bir iskemlede oturuyordu. Bugün mektebe gitmediği halde yorgun, yerinden kımıldayamayacak kadar yorgundu. Başını arkasına dayamış, ayaklarıyla yeri ve sırtıyla iskemleyi itiyor, biraz böyle durduktan sonra tekrar ileri düşüyor ve bu basit oyun esnasında hayalleri daldan dala atlıyordu. Fakat düşüncelerinin dönüp dolaşıp bir noktaya Bedri'nin şimdi geli vermesi arzusuna vardığını fark edince telaş etti. Bilhassa bu arzunun şu anda lüzumsuz olduğunu çünkü Bedri'nin birkaç gün evvel Ömer'e söz verdiği için bu akşam nasıl olsa geleceğini hatırlayınca büsbütün kendinden utandı. Çok fena yapıyoruz diye mırıldandı. Ömer de ben de. Ben eski talebesiyim. Beni seviyor ve mesut olmamı istiyor. Bunu muhakkak istediğini biliyorum. Ömer'i de çok seviyor. Belki dünyada bulunmaz bir arkadaş. Fakat bizim yaptığımız doğru mu? Bir aydan beri geçinmemize o yardım ediyor. Halbuki üstüne başına bakılınca pek para içinde yüzmediği anlaşılır. Neden ona bu kadar fedakarlık yaptırmalı? Hiçbir şey mukabilinde olmadan onun dostluğunu geçim vasıtası yapmak bize yakışır mı? Acaba Ömer'in işleri ne zaman düzelecek? Bedri'den borç istemenin ona ne kadar güç geldiğini görüyorum. Bu kadar iyi bir arkadaşından ne zaman ödeneceği belli olmayan paralar almak herhalde hoş değil. Yalnız Bedri'nin öyle bir hali var ki insana dokunmuyor. Bize yardım etmesi pek tabii bir vazifeymiş gibi yapıyor. Ne kadar iyi bir insan. Düşüncelerinde biraz daha cesur olmaya karar verdi. Onun bize gösterdiği bu alakada acaba benim tesirim ne kadardır? İkide bir de balık esirden bahsediyor. Ve herhalde yüzüme tabii şekilde bakamayacağını bildiği için gözlerini yere çeviriyor. Fakat ben anlıyorum. Ne kadar saklamak isterse istesin, bu hatıralar onun içerisine hala dolduruyor. Halbuki ben unuttum bile. Hayır, unuttum diyemem fakat... Üzerimde bir tesiri kalmamış. Öyle ya, zaten aramızda ne geçti ki? Ortada bir çift söz bile yok. Yalnız bakışlarını hatırlıyorum. Sınıfın kapısında durarak gözlerini üstümde dolaştırırdı. Ateş gibi bakışları vardı. Şimdi daha ziyade mahzun ve düşünceli bir hali var. Ablası hastaymış. Belki geçim derdi onu da eziyor. Halbuki biz boyna. Kapıya yavaşça vuruldu. Ve Bedri'nin uzun boyu içeri sokuldu. Macide yerinden kalkarak o tarafa doğru bir adım yürüdü. ''Hoş geldiniz.'' ''Teşekkür ederim.'' ''Ömer daha gelmedi mi?'' Bu sualinde biraz hayret fakat birazcık da memnuniyet vardı. Macide bir iskemle uzatarak ''Daha gelmedi, oturun.'' dedi. Karşı karşıya geçtiler. Her zaman bu şekilde oturuyorlardı. Ortalık henüz tamamiyle kararmadığı için lambayı yakmadılar. Bir sükût başladı. Macide herhangi bir sözün içinde birikmiş olan şikayetleri ifade edip vereceğinden korkuyor ve alt dudağını kemirerek önüne bakıyordu. Bedri ise söyleyecek şey bulamıyordu. Ömerle Macide'nin hayatları ve kendisinin bu aileyle münasebeti hakkında henüz net bir fikri yoktu. Ömer'i eskiden tanıdığı ve sevdiği halde onun evlenmiş olmasını Hele macide ile birleşmesini biraz garip hatta biraz münasebetsiz buluyordu. Bütün iyi niyetine rağmen bu iki insanı beraber düşünmek imkansızdı. Ayrı, son haddine kadar ayrı mahluklardı. Bedri onların hayatındaki ahenge rağmen muhakkak bir sakat taraf bulunacağını seziyor ve bundan samimi olarak korkuyordu. Daha ziyade macideyi düşünerek üzülmekte ve ''Bizim deli olan kızın başına işler açmasa bari, ne cesaretle evlendi acaba?'' demekteydi. Macide'nin hiç şikayet etmeyişi ve bir şeye canı sıkıldığı pek belli olduğu zamanlarda bile onun suallerine ''Çok iyiyim, çok memnunum'' gibi cevaplar vermesi şüphelerini ve endişelerini daha çok arttırıyordu. Hayatının son senelerde bir takım karışık ve üzücü hadiselerle dolu olarak geçmesi bir müddet için Macide'yi unutmasına sebep olmuştu. Yalnız geçenlerde bir münasebetle Balıkesir'den geçerken eski mektebini dolaşmış ve saza geldikleri akşam Macide'ye söylediği gibi müzik odasına girdiği zaman kalbinin şiddetle ezildiğini hissetmişti. Siyah göğüslükleri ile koridorlarda dolaşan genç kızların hepsi ona iki sene evvelki hayatını ve o hayatın bir müddet için manasını teşkil etmiş olan insanı hatırlatmıştı. En ufak hissi hadiseler karşısında şiddetli ve uzun heyecanlar duyan Bedri, Macide'yi o akşam sazda gördüğü zaman bu tazelenmiş hatıraların henüz tesiri altındaydı. Senelerden beri arkadaşı olan Ömer'e karşı dürüst davranmak ve münasebetlerinde ondan gizli hiçbir şey bulundurmamak istiyordu. Fakat ne söyleyebilirdi? Ortada ne vardı? Daha doğrusu ne olmuştu ki söylesin? Bugün... Macide'ye karşı duyduğu hisler, Ömer için duyduğu alaka ve sevgiden pek farklı değildi. Belki biraz daha kuvvetli, belki biraz daha mahrem, fakat herhalde aynı neviden şeylerdi. Böyle olması lazımdı. Sabahtan akşama kadar çalışıp kazandığı beş on kuruşun yarısını bu aileye verirken, Macide'nin sıkıntı çekmesini istemediği kadar Ömer'in müşkül vaziyete düşmesinden, Macide'nin karşısında ezilip büzülmesinden korktuğunu da kendine itiraf ediyordu hasta ablasına vazife olarak bakmaktan bıkmıştı. Onların arzularının, dertlerinin esiri olmak artık onu sıkıyordu. Halbuki Ömer'e ve Macide'ye yardım ederken, içinde mecbur olmadan yapılan iyiliğin zevkini duyuyor, onları bir sıkıntıdan kurtardığı zaman birlikte ve adam akıllı seviniyordu. Bunlara mukabil hiçbir şey istediği yoktu. Çalışmak ve üzülmekten ibaret sandığı hayatına, Küçük de olsa yeni bir mananın gelmesi ona kafi bir mükafattı. Sonra dertlerini, düşüncelerini ondan sakladığı halde gene yakınlığını muhafaza eden macideyle ara sıra böyle karşı karşıya oturmak. Hep beraber gezmeye çıkmak. Göz göze geldikleri zaman eski ahbap olduklarını bildiren bir bakış ve bir gülümsemeyle yetinmek ve buna rağmen hayatının daha maksatlı, daha canlı bir yol tuttuğunu vehmetmek. Bunlar... Az şeyler miydi? Hiç konuşmadan karşı karşıya otururlarken epey vakit geçmiş olmalıydı. O da tamamen kararmıştı. Birbirlerinin yüzünü seçmekte güçlük çekiyorlardı. Yalnız ikisi de karşısındakinin düşüncelerini sezdiğini zannettiği için kalkıp lambayı yakmak ve ötekinin yüzüne bakmak cesaretini gösteremiyordu. Bu sırada sofanın halıları üzerinde ağır ağır yürüyen bir ayak sesi duyuldu ve kapı açılarak içeriye Ömer girdi. Karanlık merdivenden ve sofadan geldiği için pencereden biraz ışık alan bu odayı gayet iyi görüyordu. Ortadaki masada karşı karşıya ayakta duran karısıyla Bedri'yi manasız gözlerle bir müddet süzdü. Macide ona doğru yürüdü. ''Gene geç kaldın. Bedri Bey bir saatten beri burada.'' dedi ve kocasının önünden geçerek elektriği yaktı. Abojur'un kırmızı ışığı vurunca Ömer'in gözleri birkaç kere kapanıp açıldı. Macide ona dikkatle baktı ve bir adım geri çekildi. Kocasını hiç bu kadar değişmiş görmemişti. Evvela sarhoş zannetti fakat onun en çok içtiği zamanlarda bile böyle bitkin ve kendinden uzak bir çehre almadığını hatırlayarak daha fazla korktu. Ömer'in yanakları çökmüş, dudaklarının iki tarafı her şeyi yapabilecek bir insan gibi aşağı doğru çekilmiş, gözleri bulanık ve yorgun bir hal almıştı. İki yanına uzanan elleri bile sapsarıydı ve titriyordu. Yanaklarının oynayışından ve gözlerini boyna açıp kapamasından kendini toplamaya çalıştığı anlaşılıyordu. Bir adım ileri attı. Eliyle iskemliyi kendine doğru çekerek oraya yığıldı. Bedri ve Macide ona doğru koşarak, ''Ömer, neyin var?'' diye sordular. Delikanlı hiç cevap vermeden yüzünü sağ koluna kapattı ve birkaç dakika bekledi. Sonra... Birdenbire başını kaldırarak fırıl fırıl dönen gözlerle etrafına bakındı. Odadakilerin mevcudiyetini şimdi fark ediyor gibiydi. Bir müddet Bedri'yi süzdükten sonra fısıltı gibi bir sesle ''Sen burada mısın?'' dedi. Sualin manasızlığı Bedri'yi şaşırtmadı. Elini arkadaşının omzuna koyarak ''Ömer'' dedi. ''Bizi korkutuyorsun. Bir şey mi oldu?'' Ömer gözlerini bir Macide'ye bir de Bedri'ye çevirdi. Bu hareketi birkaç kere yaptıktan sonra ani bir fikirle canlanmış gibi boğuk boğuk sordu. Siz kim? Karısını göstererek. Bu ve sen mi? Ne zamandan beri siz oldunuz? Macide bağırmak ister gibi ağzını açarak ve aynı zamanda elini Ömer'in ağzına götürmek için uzatarak bir adım ilerledi. Ömer derhal yerinden kalktı. Sağ eliyle Bedri'yi yakasından tuttu. Fakat deminkine hiç benzemeyen, yumuşak, adeta yalvaran bir sesle. ''Sen benim arkadaşımsın değil mi?'' dedi. Bedri sükunetini muhafaza ediyordu. Gayet tabii olarak cevap verdi. ''Ömer, ne oluyor? Son zamanlarda kendi içine kapandın. Nihayet bu hallere geldin. Çıldıracaksın. Aklını başına topla.'' Ömer hep o yumuşak ve yalvaran tavrıyla ''Sen iyi bir insansın, çok iyi bir arkadaşsın'' dedi ve biraz acı bir eda ile devam etti. Hatta son günlerde bizim hamimiz, ne diye saklayayım, belki de veli nimetimizsin. Dünyada bir insana itimat caizse o da sen olmalısın. Karısına döndü. ''Öyle değil mi Macide?'' Genç kadın cevap vermeden kocasının yüzüne baktı. Bu sahnenin onu üzdüğü belliydi. Ömer bunun farkına varmadan tekrar Bedri'ye dönerek ''İnsan sana güvenebilir mi?'' dedi. E ''En müşkül vaziyetimde bile senin yardımını beklersem hata eder miyim? Söyle.'' Bedri arkadaşının elini yavaşça yakasından uzaklaştırdı ve tatlı bir sesle ''Bu lafları bırak.'' Ne istiyorsan söyle, gene mi parasızlık, dedi. Bu son kelime Ömer'in üzerinde bir kamçı tesiri yaptı. İki elini arkasına bağlayıp ileri doğru uzanarak, Ya, öyle mi? Hemen para lafı ha? Belki, belki de parasızlık. Her şeyi yapan paradır çünkü. İnsanları en aşağılara indiren ve en yukarılara çıkaran para. Ne malum. Belki de bana para lazım. Öyle ya, şu anda cebimde beş kuruşum bile yok. Hadi versene. Bedri hemen elini cebine soktu. Eski ve rengi siyahlaşmış bir meşin çantayı açarak içini karıştırdı. Ömer bu esnada onun hareketlerini hiç kaçırmadan takip ediyordu. Arkadaşının bir takım ufak paraları koyduktan sonra geri kalan bütün servetini, üç kağıt lirayı masanın üzerine bıraktığını gördü. Onun ellerinin hareketine, Yüzüne belki dakikalarca ve bir şey keşfetmek ister gibi baktı. Sonra iskemliği kendine doğru çekerek dirseklerini arkalığına dayadı. Ve kelimeleri yarı yarıya dişlerin arasından ezerek mırıldandı. Peki sen ne yapacaksın? Sana bir şey kalmadı ki. Azizim, bu ne fedakarlık. Ben bir insanda bu kadar iyilik bulunabileceğine inanayım mı? Belki... Başka zaman inanırdım. Fakat, fakat bugün, bugün inanmak mümkün mü? Bir insan, diğer bir insana kötülükten başka ne yapabilir? Kimi kandırıyoruz? Bana öyle riyakar gözlerle bakmayın. Masum tavırlar beni deli ediyor. Ben de sizin gibi masum suratlar almasını bilirdim. Ama bu suratın arkasında ne saklı olduğunu da biliyorum. Anlıyor musunuz? İnsan dedikleri mahlukun bütün çirkef taraflarını artık gördüm. Burun buruna nefesini koklayarak gördüm. Hiçbir evliya benim karşımda maskesini muhafaza edemez. Sen, Bedri, sana hiçbir fenalık yükleyecek değilim. Olduğumuz gibisin. Fazla bir tarafın yok. Ama karşımda böyle fazilet heykeli gibi durma. Masanın üzerine koyduğun üç yeşil kağıt sana bu kadar cesaret vermesin. ''Anlıyor musun? Karanlık odalarda baş başa oturduktan sonra bu saf çocuk çehreleri gülünç oluyor. ''Siz ne dersiniz küçük hanım? Bunları pek mi ustaca buluyorsunuz?'' Sesi gitgide yükselerek boğuk bir haykırma halini almıştı. Macide gözlerini yarı kapayarak bekliyor, zonklayan kafasında yalnız bir tek düşünce ''Ah bu sahne bir bitse, bir bitse arzusu geçiyordu.'' Bedri ise evvela sakin, hatta biraz mütebessimdi. Acıyan gözlerle Ömer'e bakıyor ve ''Bu oğlana ne oldu acaba? Nasıl teskin etmedi?'' diye düşünüyordu. Fakat yavaş yavaş o da içerlemeye başladı. Ne gibi bir tesir altında olursa olsun, bir insanın bu kadar kendini kaybetmesi ve böyle tamiri güç, hatta imkansız işler yapması mazur görülemezdi. Hele Macide'nin hiç yoktan delice ithamlara maruz kalması, Hakikaten üzücü bir şeydi. Bunun için Bedri'nin kaşları çatılmış ve teessürü adam akıllı artmıştı. Ömer biraz durduktan sonra tekrar bağırmaya başladı. ''Size doğrudan doğruya bir vakaya dayanarak hücum etmiyorum. Yalnız, insanlara itimadım yok. Hele dostluğa, hele arkadaşlığa asla inanmıyorum. Bundan sonra da inanamam. Çabuk, Bedri, derhal defol git.'' Dahamül edemeyeceğim ve sana bir tokat atacağım. Arkadaşının üzerine doğru yürüdü. Bedri tabi bir müdafaa vaziyeti almıştı. Ömer zor zapt ettiği anlaşılan ellerle onu omzundan yakalamaya çalıştı. Buna muvaffak olamayınca iki eliyle birden ve şiddetle Bedri'yi kapıya doğru itti. O zamana kadar taş kesilmiş gibi hiç ses çıkarmadan duran macide bir çığlık kopardı. Bedri geri geri sendeleyerek duvara tutundu. Eliyle kapının mandalını aradı. Bu sırada Ömer'in her tarafı sarsılarak biraz evvel kalktığı iskemleye çöktüğünü gördü. Başı derhal göğsüne düşen genç adam omuzları sarsılarak ağlıyordu. Bedri ona sahiden acıyarak baktı. Kendi gözleri de yaşarmıştı. Ömer'e mi, kendine mi, Macide'ye mi daha çok acıdığını bilmiyordu. Gidip gitmemekte bir an tereddüt etti. Sonra genç kadına bakarak, ''Görüyorsunuz ki size yardım etmem imkansız. Bu çocukla tek başınıza meşgul olmanız lazım. Allah'a dedi. Macide bir müddet olduğu yerde kaldı. Bedri'nin ayak sesleri halı döşeli salondan geçip merdivenlerde kaybolduktan sonra ortalığı yalnız Ömer'in kesik ve hafif iç çekişleri dolduruyordu. Genç kadın kocasının bu haline uzun uzun baktı. İlk defa olarak içinde merhamet ve alakadan ziyade hiddet vardı.'' Birkaç kere gidip onun kafasını, yüzünü yumruklamak ihtiyacı duydu. Kafasında o eski ve daima cevapsız kalan sual zonklayıp duruyordu. Ne hakla, ne hakla, bana bunu ne hakla yapıyor? Ben ne yaptım? Ben herkesin oyuncağı mıyım? Ne hakla? Ve bunları düşündükçe kızgınlığı daha çok artıyordu. Nihayet kendini tutamayarak Ömer'i omzundan yakaladı ve sarstı. Biraz evvel Bedri kapıya doğru sendelerken çıkardığı feryada benzeyen bir sesle ''Kalk'' dedi. ''Kalk ve arkasından koş. Senin gibi bir deliye iyilikten başka hiçbir şey yapmamış olan bir insanı bu kadar yaralamaya nasıl cesaret ettin? Git. Ancak ondan sonra seninle konuşabilirim. Bedri'yi bulup yaptıklarına pişman olduğunu söylemeden benim yüzüme bakma. Ben de ancak o zaman senin yüzüne bakabileceğim.'' Aman ya Rabbi. Sen ne kadar alçalabiliyormuşsun. Ömer, bu kadarını tasavvur edemezdim. Herkesten, bütün insanlardan, anamdan, babamdan böyle şeyleri umar senden beklemezdim. Neler yaptığının, neler söylediğinin farkında mısın? Bana daha büyük bir fenalık edemezdin. Söyleyecek şey bulamıyorum. Çok fena yaptın Ömer. Ağlamak bir şey ifade etmez. Ömer başını kaldırdı. Gözleri kızarmıştı. Macide'ye uzun uzun baktıktan sonra yerinden kalktı. Ellerini karısının omuzlarına koydu. ''Galiba hakkın var.'' dedi. ''Ben senden, daha doğrusu sizden şüphe ettikten sonra nasıl yaşarım?'' ''Şu sözlerin insanı daha çok kuşkulandırabilirdi. Fakat bana yalan söylemediğini ispat etti.'' ''Git.'' Bedri'yi bul ve af dile demekle korkacak ve utanacak hiçbir şeyiniz olmadığını bana gösterdin. Evet, gideyim. İnanmam, itimat etmem lazım. Birdenbire tekrar değişti. Gözleri odaya ilk girdiği zamanki dalgın ve bulanık haline aldı. Maddi bir acıyla kıvranır gibi. Fakat nasıl inanmalı? Kendime inanmadıktan sonra... Bir gün içinde, birkaç saat içinde kendimin ne çirkef olduğumu öğrendikten ve 26 seneden beri saklamaya muvaffak olduğum aşağılık ruhumu bir karış önümde gördükten sonra kim olursa olsun bir insana inanmak mümkün müdür? Benden bunu nasıl istersiniz? Fakat lazım. Madem ki sen istiyorsun, şimdi gider Bedriye yalvarırım. Herkesin benim kadar kepazi olması şart mı? Belki siz başkasınız. Bir insandan haksız yere şüphe etmek en korkunç şeydir. Aldanmak pahasına da olsa bunu yapmamalı. Evet evet, şimdi gidiyorum. Hemen kapıya koştu. Tekrar geriye döndü. Macide'nin ellerine sarıldı. Onları ağzına götürerek öpmeye başladı. Bu sırada genç kızın ellerini çekmek için yaptığı ufak fakat kati bir gayreti fark ederek gözlerini ona çevirdi. ''Eyvah!'' dedi. ''Bunu ilk defa yapıyorsun. Asıl korkunç tarafı farkında olmadan içinden gelerek yapıyorsun. Macide, seni de kaybetmeye başladım. Öyle ya, belki neden kaybetmeyeyim? Sen benim neyime bağlısın? Güzel huylarıma mı? Bulunmaz meziyetlerime mi?'' İkimizin ayrı dünyaların malı olduğu muhakkak. Yalnız seni deli gibi seviyorum. Bu kadar. Fakat şimdi... Şimdi bunu iddiaya cesaret edebilir miyim? Hakkın var. Ancak hiçbir şüpheye meydan vermeyecek kadar seni sevdiğim takdirde... ...senden bir şeyler bekleyebilirdim. Şimdi kendini benden uzak hissetmem pek tabii. Fakat ben buna tahammül edemem. Söyle... Ne yapmam lazım? Macide, karıcığım bak, sana bir arkadaş gibi soruyorum. Seni tekrar kazanmam için ne yapmam lazım? Bana teker teker say ve ben teker teker yapayım. Evet, söyledin ya, hemen gidiyorum. İcab ederse onun ayaklarına da kapanacağım. Bunu senin için yaptığımı da söyleyeceğim. Hakkın var. Bedri kendisinden şüphe edilmeyecek kadar iyi bir insandır. Hemen gidiyorum. Koşarak dışarı fırladı ve aynı hızla merdivenleri indiği duyuldu. Macide kendini arka üstü yatağa attı. Birkaç dakika kımıldamadan, bir şey düşünmeden, muayyen bir yere bakmadan öylece kaldı. Birdenbire boğazına hafif bir gıcık geldiğini ve gözlerinden farkında olmadan yaşlar boşanmaya başladığını hissetti. Bu öyle hummalı, hıçkırıklı, buhranlı bir ağlayış değildi. Bir yerde biriktiği anlaşılan gözyaşları, kendilerine dökülecek bir mecra bulmuşlar, gayet sakin, hatta biraz tatlı bir şekilde iki yanağından yastığa süzülüyorlardı. Macide şakaklarında ve kulak memelerinde, hafif bir gıdıklanmadan ve bilek damarlarını kesen bir adamın kan fışkırdıkça gömüldüğü, Garip gevşeklik ve rahatlığa benzeyen bir histen başka bir şey duymuyordu. Nefesleri derin ve seyrekti. Ciğerlerine çektiği her hava yığını göğsünde birazcık titriyor fakat bu hıçkırıktan ziyade tatlı bir iç çekişe benziyordu. Kırmızı abajur gözlerinin önünde küçülüp büyüyor, ışık yaşlara karışıp yedi renge bölünüyor ve tavana doğru ufaklı büyüklü renk halkaları halinde yükseliyordu. Sessizlik kulağında zonklamakta ve yalnızlık alnına ağır bir taş gibi çökerek kafasını yastığa gömmekteydi. Böylece ne kadar yattığını bilmiyordu. Bir gürültüyle kendine geldi. Derhal doğruldu ve ayaklarını karyoladan aşağı uzattı. Gözlerine ilk çarpan şey bacakları oldu. Eteği sıyrıldığı için çıplak dizleri ve bunların biraz altında kıvrılıp plastikle tutturulmuş olan ten rengi çorapları, ona bir yabancıya ait şeylermiş gibi geldi. Yere atladı ve aynaya sokulup yüzünü de görmek istedi. Fakat bu sırada kapıya vuruldu. Macide kendini dalgın halinden uyandıran gürültünün ne olduğunu derhal anladı. Kimdi acaba? Yavaşça sokularak kapıyı araladı ve geriye çekildi. Dışarıda 35-40 yaşlarında zayıf, sarı yüzlü fakat oldukça temiz giyinmiş bir kadın duruyor... Ve içeri girmekte tereddüt ediyordu. Macide ilk anda onu bir yerden tanıdığını zannetti. İçinde fena bir seziş vardı. Kimi aradınız? diye sordu. Yabancı kadın odaya çabuk bir göz attıktan sonra gayet keskin ve katı bir eda ile sizi dedi. Buyurun. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Kadın içeri girdi. Macide onun elbiselerinin alaca karanlıkta göründüğü kadar iyi vaziyette olmadığını tespit etti. Siyah ipekli entarisinin koltuk altlarının rengi atmış ve bazı yerleri göze çarpacak kadar parlamaya başlamıştı. Atkılı iskarpinleri biraz çarpık fakat yeni boyanmıştı. Sık sık nefes alışı ve içinde herhangi acılı bir yer varmış gibi ikide bir de yüzünü buruşturması pek sıhhatli olmadığını gösteriyordu. Macide söyleyecek söz bulamayarak sorucu gözlerle ona bakıyordu. Nihayet karşısındakinin ısrarlı sükutuna dayanamayarak başını çevirdi. O zaman ziyaretçi kadın, ''Ben Bedri'nin ablasıyım.'' dedi. Macide birdenbire döndü. ''Siz mi?'' diye sordu ve sözüne devam edemeyerek önüne baktı. Kadın tekrar başladı. Ne vakitten beri buraya gelmek istiyordum. Sizi yalnız görmem lazımdı. Aklı başında bir insan olduğunuzu ne yalan söyleyeyim pek zannetmiyordum. Onun için kendime hakim oldum. Rezalet çıkmasın, kardeşim de üzülmesin dedim. Fakat her şeyin bir haddi var. Siz ne biçim insanlarsınız? Şimdi bakıyorum, yüzünüz hiç de fena bir kıza benzemiyor. Fakat yaptıklarınızı kendiniz beğeniyor musunuz? Macide bir şey anlamadan şaşkın şaşkın dinliyordu. Kadın oturmak için bir iskemle çekti. Sonra vazgeçerek gene ayakta devam etti. Kızım, kimsenin işine karışacak değilim. Canınız istediği gibi yaşarsınız. Fakat aleme zarar vermemek şartıyla. Kardeşimin bir aile geçindirmeye mecbur olduğunu herhalde biliyordunuz. Öyle olduğu halde... Hangi vicdanla onun varını, yoğunu, bütün kazancını, anasının ve ablasının nafakasını elinden alıyorsunuz? Onu masum buldunuz diye işi bu kadar ileri götürmek doğru mu? Macide daha beter şaşırdı. Kendini toplamaya çalışarak ve ani bir hiddetle yüzü kıpkırmızı olarak, ''Bunları kardeşinizle konuşsanız daha iyi değil miydi?'' dedi. Kadın, Derhal bir buhran geçirecekmiş gibi sinirli hareketlerle yüzünü oynatarak cevap verdi. Bedri ile mi? Onunla konuşulur mu? O yedi kat göklerde uçuyor. Ne zaman laf açacak olsam, aç mısınız çıplak mısınız? Beni kendi halime bırakın diye söyleniyor. İnsan karnı doyunca ihtiyacı biter mi? Hem ne hakkınız var? O bizim kardeşimiz, oğlumuz. Sizin ona yük olmaya ne hakkınız var? Karı koca aptal olanı buldunuz da soyup soğana mı çevireceksiniz? Ben de sizi bir şey zannediyordum. İki seneden beri bahsedip dururdu. Aman anne, aman abla. Balıkesir'de bir talebem vardı. Şöyle kibar, şöyle güzeldi. Hiçbir yerde bu kadar mükemmel bir kız bulunmaz. Fevkalade ediyordu. Hatta o zamanlar galiba bu kıza tutuldu, evlenmeye falan kalkacak diye korkmuştuk. Sonra araya zaman girdi. Balık esire dönmedi. Yavaş yavaş da bu lafların arkası kesildi. Biz de gözden ırak, gönülden ırak dedik. Meğer başımıza gelecekler varmış. Birdenbire sizin lafınız yeniden başladı. Artık o kadar coşkun değildi tabii. Anne o kız evlenmiş. Hem şu bizim Ömer'le evlenmiş. İnşallah mesut olurlar diyor. Fakat içten içe eridiği de belli oluyordu. Durup dururken lafınızı açar, ''Galiba çok sıkıntı çekiyorlar. Şu Ömer de bu kadar parayla ne diye evlenir acaba? Kıza yazık değil mi? Fakat iyi çocuktur. İnşallah bahtiyar olurlar.'' diye tutturuyordu. Birkaç kere de ağzından kaçırdı. ''Ben elimden gelen yardımı yapıyorum ama vaziyetlerini düzeltmeye imkan yok ki.'' diyerek size para verdiğini ortaya döküverdi. Pek saftır. Böyle şeyleri de hiç saklayamaz. ''Aa, kan beynimize çıktı.'' Lakin kızmasın diye ses çıkarmadık. Gel zaman git zaman bizim bedri değişi verdi. Eskiden çantasında ne varsa ortaya dökerken şimdi beş kuruşun hesabını sormaya, para isteyince ne yapacaksınız diye çıkışmaya başladı. Birkaç gün sabahları o uyurken çantasını yokladım. Üç beş lirası vardı. Akşamları gelince yine bir aralık çantaya göz attım. Ufaklıklardan başka bir şey yok. Hamdolsun. ''Kardeşimiz Ayyaş değildir. Çapkınlığı yoktur. Hemen aklıma siz geldiniz. Evlense bu kadar fena olmazdı. Gelin bile onu senin kadar elimizden alamazdı. Ne oluyor? Dağ başında mıyız?'' Adam akıllı heyecanlanmış ve bu yüzden nefesi daha çok daralmaya başlamıştı. Hiç istemediği halde bir iskemleye çöküp oturmaya mecbur oldu. Macide hala karşısında ve ayakta duruyor ve söylenenlerden bir şey anlamıyordu. Her kelimeyi teker teker duyuyor, bunların kafasında muayyen levhalar yarattığını fark ediyor, fakat hepsini toparlayıp muayyen bir mana çıkarmak elinden gelmiyordu. Bunun için verecek cevap da bulamıyor, ikide bir de düşmemek için masanın kenarına yapışarak karşısındakine bakıyordu. Bedri'nin ablası hafif ve hasta bir sesle kesik kesik tekrar başladı. Bir ahbabına herhangi bir dedikodu naklediyormuş gibi tabi ve kaygısız bir eda ile Kardeşimin istikbali meselesi. Arkasını bırakmaya gelmez diye bu hasta halimle sokaklara düştüm. Haftalardan beri dolaşmadığım yer kalmadı. Burayı buluncaya kadar akla karayı seçtim. Ama o zaman gelip sizi görmedim. Neyin nesiymişler bakayım diye tahkikatımı derinleştirdim. Şehzade başında sokak sokak dolaşıp ''Teyzeniz midir nedir onları buldum?'' Kadıncağız meğer dertliymiş. Açtı ağzını yumdu gözüne. ''Aile namusumuz bir paralık oldu. Bizim öyle akrabamız yok.'' diye bağırdı. Az daha bayılacaktı. ''Nur yüzlü bir enişteniz var, onu da gördüm. Zavallı adamı da çarpmadan edememişsiniz. İki aylık yemek içmek parası 80 lira borcu vardı. Bir kere gelip elimizi öpmeden, hakkınızı helal edin demeden defolup gitti.'' İki elim yakasındadır diye beddua ediyor. Macide daha fazla tahammül edemeyerek olduğu yerde yuvarlanıverdi. Düşerken sol eliyle iskemleye tutunmak istemiş fakat muvaffak olamayarak daha beter sendelemiş ve alnını masanın köşesine çarpmıştı. Bu darbenin tesiriyle derhal kendinden geçti. Pis halının üzerinde boylu boyunca kaldı. Bedri'nin ablası şaşırmış ve adam akıllı korkmaya başlamıştı. Genç kızın masanın altına kayan ve kıvırcık saçlarıyla tamamen örtülen kafasını kaldırdı. Sağ kaşının üst tarafı şişmiş ve kızarmıştı. Kaldırıp yatağa götürmek istedi. Nefes ve takati yetmedi. Büsbütün korkarak dışarı salona fırladı. ''Kimseler yok mu?'' diye bağırdı. Odaların birinde tıpırtılar oldu ve madame siyah elbiseleri ve daima asık suratıyla dışarı fırladı. ''Ne olmuş?'' diye sordu. Beraberce genç kızın odasına girdiler. Bedri'nin ablası, ''Birdenbire üstüne bir fenalık geldi. Herhalde sinirli bir şey. Belki de kocasıyla kavga ettiler.'' diye izahat veriyordu. Madame kuvvetli kollarıyla macideyi yatağına yatırdı. Göğsünü açtı. Bileklerini ovuşturdu başındaki şişi görünce "vah yavrucuğum çarpmış herhalde bir yere." diye söylendi ve sirke getirmek için dışarı fırladı. Bu sırada genç kızın bileklerini ovmak işine devam eden Bedri'nin ablası kendi kendine mırıldanıyordu. Biraz evvel Bedri eve geldi. Deli gibi bir hali vardı. Odasına çıkıp yatağına serili verdi. Kapıya kulağımı koydum. Galiba ağlıyordu da. Azık kadar adam hala çocuk. Bu kız da buralarda baygınlıklar geçiriyor. Acaba ikisi de sahiden sevdalı mı? Allah göstermesin. Kocası olacak serseri de ne boynuzlu erifmiş. Madam tekrar içeri girince sesini kesti ve birkaç dakika durduktan sonra genç kızın kendine gelmesini beklemeden sıvışıp gitti.